Evet açık radyo burası. Açık radyonun da Açık Gaze programında biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuklar var. Derya hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Günaydın herkese iyi yayınlar. Selamlar. Selamlar Sinan. Sedat Sedat Yağcıoğlu da bizimle. Sedat Yağcıoğlu da bizimle. bir Derya bir takdim yapar mısın lütfen? Ee, esas da Sedat'a bırakmak istiyordum ben ama tamam. <gülüyor> bağlandı mı? Duyamıyorum onun sesine. Merhabalar günaydınlar herkese. Evet, merhabalar merhaba. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> evet biz biraz önce ilk bi bloğu kapatır yani ilk yarım saati kapatırken de duyurmuştuk ama bir kez daha hatırlatalım kıyı hareketleri dayanışmağı yani kısaca kıyıda e, inisiatif mi diyorsunuz Der ya yani. kıyıda inisiatif platformu mu diyorsunuz? Bilmiyorum. Kıyıda hareketleri. hareketleri. Diyoruz. Tam da hareketleri. Evet, evet. Daha önce yani 18 Mayıs'ta e, hı hı. kuruluşunuzu ilan etmiştiniz. Şimdi Pazar günü 18 Ağustos Pazar günü de bir çağrınız olacak. Bunu konuşmak üzere sezonsız Datça inisiyatifinden Sedat Yarcioğlu ve Dünya Mirası Adalardan Derya Tolgay bizimle eğer bağlanabilirse Kıyılar Fethiye inisiyatifinden Işık Bülükbaşı da e, katılacak. Ama şu anda sanırım bazı teknik sorunlar e, yaşıyor o nedenle şu anda aramızda değil. O ha, zaman evet. Sedat'la başlayalım isterseniz. Sen evet. öyle mi? Ben gözü mi? bırakmak istiyorum. Lütfen. Çünkü e, ilk tohumları e, atış sürecinde kendisi vardı. Ben daha sonra eklendim onlara. Tabii ki. E, yeniden tüm açıklardır dinleyicilerine günaydınlar diyelim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. E, sizin de takdim ettiğiniz üzere Datça'dan aranızdayım. E, şey, Datça inisiyatifini temsilen buradayım bir bağlamıyla. Şöyle aslında Derya'nın da ifade ettiği gibi daha önce de yine radyomuza konut olduğumuzda çok kısaca paylaşmıştık. Aslında hmm. geçen sene e, Ağustos ayında e, Şezlong Suzat Cinsiyeti'nin bir forum toplantısında şöyle bir düşünce gelişti. Farklı farklı yerellerdeki kıyı hareketleri olarak mücadeleler veriyoruz. Neden bir araya gelmiyoruz? Deneyimlerimizi paylaşsak, ortak yaşadığımız zorlukları birlikte değerlendirsek ve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 Kıyı nasıl tariflemek gerekiyor diye bir taraftan bunları tartıştırırız. Nasıl bir birliktelik e, ağı oluşturalım? E, üzerinden yaptığımız sohbetler sonucunda e, yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi 18 Mayıs'ta e, pek çok farklı kıyıda eş zamanlı e, bir araya gelerek aslında kuruluşumuzu duyurmuş olduk. Çok temelde e, kıyı hareketlerinin dayanışma içinde mücadelesini birleştirmek, yerellerdeki mücadelelerin özgün dinamiklerini koruyarak ama bir taraftan bugün aslında bolca 18 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz etkinliğin teması olan Anayasa ve Kıyı Kanunu uygula çerçevesinde hukuki olarak ne durumdayız? Bunların uygulanması ya da uygulanmaması durumunda ne durumdayız? Hem buna yönelik müdahalelerde bulunabilmek, kıyı politikalarına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 ya da mevcut işgalileri kaldırma konusunda görevlerini yerine getirmiyorlar. O nedenle biz 18 Ağustos'ta Türkiye'nin pek çok yerinde kıyı hareketleri dayanışma ağı olarak anayasa ve kıyı kanunu uygula diyeceğimiz bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Aslında bütün denetim görevi olan hem mülki amirlikler düzeyinde kamu otoritelerini hem de yerel yöneticiler düzeyinde belediye yöneticilerini göreve davet etmiş olacağız bir kez daha değil. Ee, biraz e, bir yandan bir e, e, zamanımız evet e, dolmak hı. üzere bu arada kıyı kıyılar fetiye inisiyatifi'nin ışık bölük başı sanırım bağlandı Işık Hanım hı. merhaba merhabalar e, son olarak sizde de söylemek istedikleriniz hakkında söz verebiliriz e, tabii ki şöyle e, aslında Sedat çok güzel özet özetledi e, benim bunları ekleyebiliriz Sedat ve Derya çok güzel özetledi benim bunu söyleyebileceğim şöyle bir şey var ek olarak e, bu muhaseb olarak kurulmuş -MU e, çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'na bağlı e, bir şirket var aslında MUÇEV olarak söyleniyor ama bu bir anonim şirket e, ve kıyılar e, kıyıları ihalesiz olarak alıp e, kıyıların ticareti başta ticari, kıyıların ticaretişmesi konusunda e, çalışan bir şirket burası ve kar amaçlı çalışan bir şirket alından da anlaşılacağı üzere anonim şirket Dolayısıyla da be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 Evet. Evet, kıyıda sosyal medya hesaplarında sanırım bu çağrının ayrıntılarını yani buluşma noktalarına dair bilgi de edinebilir katılmak isteyenler. İstanbul içinde tüm İstanbullulara Heybelada Kablo Mesir'i alanı ve Burgaza'da Koyunu belirttim. Kusura bakmayın özellikle İstanbul evet, kısmına. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi ağırladığınız, sesimizi duyurduğunuz için. Evet. Çok ederiz. güzel yayınlar olsun size de. Takip etmeye tamam. çalışacağız, devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler, iyi yayınlar.